Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Valdeba gönüllülere Valdebağ Korusu'nun belli bir bölümünün Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edilmesi üzerine bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Valdeba Korusu'ndan elinizi çekin adresindeki kampanyada bu ön tahsis işlemine neden karşı oldukları açıklanmış. 2006 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol aracılığıyla, bakım, onarım, temizlik ve güvenlik işlerini üstlenme bahanesiyle koruya adımını atan Üsküdar Belediyesi sayılan hizmetlerden hiçbirini yapmadı. Validebağ gönülleri olarak protokol aleyhine açtığımız dava sonucunda Danıştay 2011 yılında protokolün iptaline karar verdi. 2009 yılında Üsküdar Belediyesi Cross Şampiyonası yapma bahanesiyle KORU'ya dozer sokarak yollar açtı. Mevcut yolları genişletti ve doğal dokuyu tahrip etti. Mücadelemiz sonucunda yolların önemli bölümü tekrar daraltıldı ve KORU'da bir daha Cross Şampiyonası yapılmadı. 2014 yılında Üsküdar Belediyesi Validebağ Korusu hakkında geliştirdiği çılgın projelerle KORU'ya Gözlem Kulesi, Seyir Terası, Gölet, Amfiteatro... Çocuk oyun alanları yapacağını ilan etti ancak korunun yapılaşmasına yol açacak olması nedeniyle güçlü bir direniş gösterdik ve bu projeler hayata geçemedi. Tüm bu nedenlerle belediyenin amacının gerçekten hizmet etmek değil koruyu yapılaşmaya açmak olduğunu düşünen baldebağ gönülleri bu girişimin korunun sit özelliğini yitirmesine neden olacağından da endişeli. Bu konuyla ilgili olarak kampanya metninde şu ifadelere yer veriliyor. Koruda yaşayan çok sayıda hayvanın ve kuşun yuvası bozulmuş, korunun bitkileri de onarılmaz bir biçimde zararı uğramış olacak. Koruda inşaat yapılması demek, korunun doğal ve tarihi sit olma özelliğini yitirmesi demek. Uzun yıllardır Valdeba Korusunun korunması için mücadele eden Valdeba gönüllerinin kampanyası Change.org Taksim Valdeba Korusundan elinizi çekin adresinde. Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşların avlanmasını engellemek için geçtiğimiz yıl bir araya gelen 27 sivil toplum kuruluşu Yaşasın Kuşlar kampanyasını bu yılda sürdürüyor. Yaşasın Kuşlar Hareketi adlı grup 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlik gününde Change.org Taksim Yaşasın Kuşlar adresindeki kampanyayı imzalayanlara bir çağrı metni gönderdi. Metinde şu ifadelere yer verildi. Geçtiğimiz sene doğamızın ayrılmaz bir parçası olan kuşların korunması için yaşasın kuşlar diyerek 27 kurum ve 100 bine yakın doğa sever bir araya geldik. Çabalarımız sonucunda 2019-2020 yılı av sezonunda bir avcının bir günde vurabileceği üveyik sayısı 5'ten 3'e, Emabaş Patka sayısı ise 6'dan 2'ye düşürülmüştü. Ayrıca haftalık kuş avı günü sayısı 4 günden 3 güne indirilmiştir. Ne yazık ki 2019 yılı. Merkez Av Komisyonu toplantısında nesli tehlike altındaki kuş türleri, üveyik ve elmebaş Patkan'ın avının yasaklanması gerçekleşmesi de mücadelemiz binlerce kuşa yaşam oldu. Önümüzdeki haftalarda yeniden toplanacak olan Merkez Av Komisyonu'ndan talebimizi yineliyoruz. Nesli tehlike altındaki kuşların avı tamamen yasaklansın. Çünkü yaşam hakkı tüm canlılar için pazarlık edilemez en doğal hak. Covid-19 salgını döneminde bir kez daha anladık ki Doğanın döngülerinin zarar görmesi bütün canlıların yaşamını derinden etkiliyor. Talebimizi yetkililere daha güçlü bir şekilde ulaştırmamız için kampanyamızı etrafınızdakilerle paylaşabilir. Doğamızın ayrılmaz bir parçası olan kuşların korunmasına destek olabilirsiniz. Yaşamasına destek verdiğiniz her canlı için tekrar tekrar teşekkürler. Kampanya imzanızda change.org taksim yaşasın kuşlar adresinde. Kaz Dağları Kardeşliği, bir şirketin kaz dağlarındaki bütün faaliyetlerini sonlandırması ve kaz dağlarından tahliye edilmesi talebiyle bir kampanya başlattı. Şirket geçtiğimiz yıl Kirazlı'da ÇED raporunu aykırı şekilde gerçekleştirdiği ağaç kesimiyle gündeme gelmişti. Change.org'da Tema Vakfı'nın başlattığı kampanya 600 binin üzerinde kişi imza atmıştı ve oluşan kamuoyu tepkisi ve bölgede tutulan nöbetler sonucu, Firmanın ruhsatı yenileyememesiyle Kirazlı'daki faaliyetler durdu ancak projenin tamamen iptal edildiği haberi gelmedi. Kaz Dağları Kardeşliği'nin Change.org Taksim Alamosu Tahliye Et adresindeki kampanya bölgede şirkete ait başka projelerinde olduğunu ifade ediyor ve şirketin bölgeden tamamen tahliye edilmesini talep ediyor. Kaz Dağları Kardeşliği'nin kampanyadaki talepleri şöyle. Kaz Dağları'ndaki tüm altın madenciliği projelerinden Acilen vazgeçilmeli, tüm ruhsatlar ve tahsisler iptal edilmeli. Maden yasası ve yönetmeliği çevre ve ekoloji örgütleri, ilgili odaların ve baroların katılımıyla açık, demokratik, katılımcı bir şekilde yeniden düzenlenmeli. Altın madenlerinde kullanılan siyanörlü liç yöntemi, halk sağlığına bir tehdit oluşturduğu için yasaklanmalı. Şirket Çanakkale, Kirazlı'dan acilen tahliye edilmeli ve tüm projeleri iptal etmeli. Benzer projelerle başka şirketlerin Kirazlı'ya göz dikmemesi ve ekosistem tahribatının giderilebilmesi için Kirazlı altın madeni projesi nedeniyle traşlanmış olan ekolojik bölge rehabilite edilmeli. Kirazlı ve çevresinde ve Kaz Dağları'nın diğer bölgelerinde ihtiyaç duyulan su, yol, gölet gibi altyapı düzenlemeleri maden eliyle değil kamu eliyle yapılmalı. Yöre halkının iş istihdam talebi maden şirketleri üzerinden değil göreye uygun ekolojik tarım ve turizmi önceliklendiren projeler üzerinden kamu tarafından karşılanmalı. Bölgede tarımsal üretim kooperatifleri özendirilmeli ve desteklenmeli. Yaşam sonucularına kesilen tüm cezalar iptal edilmeli. Ben Uygar Özesmi ve Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği